E haber. merhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك ربنا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وأكم صلاة الضرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات وذهبنا الشيئات ذلك ذكرى للذاكرين Sadakallahu'l-Azim, Allah'a menfa'na bil-Kur'an-i'l-Azim Barikkena fi'l-hamdülillahi Rabbil alemin, estağfirullah el-Hayyel-Qayyum Hassantukum bil-Hayyel-Qayyum billedilâ mutebeda ve defa'tu'ankum s-sû'e bil havle ve l-kuvvete illâ bil-lâhil-aliyyil-Azim Muhterem dinleyenlerimiz Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Bu gece Fazıl Kerem'iyle bizleri ayetlerden ve hadislerden konuşmak ve dinlemek üzere Deale Gül Efendi vesilesiyle, vasıtasıyla bir araya getirdi. Bu hususta Rabbimiz engelleri giderdi. Yardımcılar halk etti, sebepler yarattı ve bizler konuşma, dinleme imkanı bulabildiniz. allah Teala Sayılı nefeslerimizi kalan ömrümüzde dinine hizmet yolunda ve İslam'ı anlatma uğrunda geçirmeyi nasip eylesin Amin. Tabi ki bizler çocukluğumuzdan beri dini bübün İslam'ı anlatma gayreti içerisinde olduk ve her türlü şartlarda hastalıkta olsun, sıhhatte olsun, çocuklukta, büyüklükte, rahat ve zor zamanlarda, her türlü ağır şartlarda Allah'ımızın ayetlerini ve Habibi Muhammed Mustafa'sının sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini sizlere tebliğ etme ve duyurma uğrunda Rabbimiz teala bizlere bir gayret verdi, bir heves verdi, bir aşk ve şevk verdi. Bundan dolayı ona hamdü senalar olsun. Hakikaten sizlerde de Rabbimiz bir dinleme isteği, merağı halk etti, yarattı, lütfetti. Ancak tabi insanların çoğu bu vasıtelerden mahrumdurlar. Evvelce ayaklarına gidiyorduk. Her bölgede Sohbetler, konferanslar, vaazlar, nasihatler verebiliyorduk. Şimdi sağlığımız buna el vermiyor. Ancak şimdi de bu radyo çok hayırlı bir vasıta oldu. Sizler elinizden geldiği kadar merak eden, heves eden, dinlemek isteyen insanlara bu adresi, bu saati ulaştırın. Cumartesinin tabii salıya alındığını bilmeyen çok insanla karşılaşıyoruz. Bu itibarla bunu da duyurun. Ta ki salıyı geçirince tabi cumartesi de e, rastlayamayınca bir şaşkınlık yaşamasınlar. Bizler Allah'u Teala suhane afiyet verdikçe, imkan verdikçe dilimiz döndükçe sizlere bu hakikatleri haber vermeye devam etmeye niyetliyiz. İnşallah Rabbimiz de sizlerde bu hevesi eksik etmesin. Bu aşkı eksik etmesin. Tehlikeli insanlara birlikte duyuralım. Önümüzdeki tehlikeli geçitlerden haberdar edelim. Şu an ölen neleri kaçırmış olacak? Elinden neler çıkmış olacak? Şu an ölen ne kadar dünyaya geri dönmek isteyecek? Şu gece ölen yarın ne olacağından, öbür gün ne olacağından... Efendim seçim sonuçlarından kimin başa geçeceğinden kimin aşağı ineceğinden efendim dünyada ne olaylar olacağından hiç merak et meraklı olmayacak. Ancak ne ettim ben? Vakitlerimi, saatlerimi nerelerde geçirdim? Ne konuşmalarla geçirdim? Neleri izleyerek geçirdim? Kimleri dinleyerek geçirdim? Yazık ettim. Ömür sermayemi boş yerlerde tükettim. Eyvah, vay benim pişmanlığım. Keşke ben bu ahiretteki hayatım için, kabirdeki hayatım için, kabirde yaşantı var, kabirde alem var. Bak kabir alemi diyorsun. Hem ne alem var? Berzek alemi. Mahşerdeki yaşantım için, cennetteki yaşantım için, yatırım yapsaydım, önden gönderseydim, Salih ameller işteseydim. Ya. Yevveyni o insan. O gün insan iyi düşünmeye başlayacak ama ve enne alev zikra. Onun düşünüp anlamasının faydası ona nereden ulaşacak? Çok yazık olur. Dönüşü olmayan bir gidiş olur. O zaman insan <gülüyor> ölüm gelip çaktığı zaman <gülüyor> Ey Rabbim beni geri döndür. Rabbim beni geri döndür, Rabbim beni geri çevir. Dünyaya tekrar döneyim. E ne yapacaksın? L'alle fi ma Bıraktığım yerde geride kalan hayatımda tekrar kavuştuğum imkanlar içerisinde belki de salih bir amel işlerim. Namaz kılarım, oruç tutarım, zikrederim, Kur'an okurum, ayet hadis dinlerim. Nerede? Mevla kella asla bu imkan sana verilmeyecek. İnna kelimetün ve Böyle beni geri döndürün gibi laflar Öyle bir sözlerdir ki onu kendisi söyler, yine kendisi dinler. Reşit, sen söylesen eşit demiş. Fayda yok. Ve min vera'in Önlerinde bir geçit var. Ahiret berzeki var. İlâ yevmi <gülüyor> yub'atûn. Diriltilecekleri güne kadar o kabir aleminde, berzah aleminde kalacaklar. Ondan sonra mahşere çıkacaklar sorgusu hale tabi' tutulacaklar, çok yazık olacak, çok. Onun için insan, استعدü lâ feydâ gâetit dâmmetül kübürâ, o ulu bela geldiği vakitte, kıyamet gelip çattığında, me'mah tefeket kıyamet kıyameti, ölenin kıyameti kopmuştur. Tane bekliyorsun? Evvelce dekerul insanu ma insan sal ikraetinin dünyada yaptığı çalışmasının çabalamasının akıbetinin ne olduğunu getirisini götürüşünü düşüneceği gün şu saati şimdi neyle geçirdim ne yaptım açtım bir dizi seyrettim elde cepte ne var bir şey yok eve ne dinledim ne izledim Dünyama mı yaran? Ağretme mi yaran? Nereye kar, nereye zarar? Hiçbir şey yok. Kar yok, zarar çok. Bugünkü insanların merak ettiği işlerde, çalışıp çabaladığı şeylerde. Yazık değil mi ya? Dünyaya tekrar dönüş yok ya. Ve muridecil cehennemul limen yara. Cehennem görebilen herkes için açıkça gösterildiği vakitte aşikar bir hale getirildiğinde, yürleyip, mahşer halkına saldırdığı zaman, Fe مَنْ Kim dünyada azmışsa, kuyusunu kazmışsa, haddini aşmışsa, Allah'ına, peygamberine karşı durmuşsa, helal haram sormamışsa, ahiret düşünmemişse, hiç insan ahireti düşünmez mi ya? فَاَفَرُوا الْحَيَاتَ dünya. Şu alçak dünya hayatının yaşantısını, şu adi fani basit ve zail olan yaşantıyı ahirete tercih ettiyse varsa yoksa dünya dediyse bütün alışveriş ticaret nasıl kazanacağım nereye harcacağım nasıl eğleneceğim nasıl efendim tüketeceğim işi gücü bu. ya ölüm var ahiret var kabirde üst, dünya üstünden fazla altında insan yatıyor. Bunlar da bir berç alimde yaşıyor. Bunlar ne haldedir, ne durumdadır? Bak yakında vefat eden birisini görmüşler. Çavuş başında. Yakınlarından birisini görmüş bir aslında. Kemal Efendi hocamız anlatıyor. Allah selamet versin ona. Böyle şeyleri çok anlatır o. Efendi Hazreti de ondan anlattıklarından naklederdi. İbretlik işler ya. Nasılsın? İyi misin demiş ona. Ağrı'da durumun nasıl? Demiş ben iyiyim ama yanımdaki mezarlardakiler çok sopa yiyor. Ya bu zor. Zor. Rehin olmak zor. Tutsak olmak zor. Hafif yatmak zor. Azap çekmek zor. Dayanamazsın. bu ayfa. İnsan zayıf adıldı ya. Allah'ın acabına değil. Kulun azabına bile dayanamıyorsun. Allah'ın azabına nasıl dayanacaksın? Allah'ın azabı gibi o gün kimse azab edemez. Dünyada bu kadar azap çeşitleri var, işkence çeşitleri var. Ama Allah'ın azabına denk olabilir. Allah'ın bağlaması gibi kimse bağ çekemez. Kül bir maqesebe rahin. Herkes kazandığıyla, yaptığıyla, ameliyle tutsak zeynini çözmesi için iman ve ameli salih getirmesi lazım. İlahi sab bel gibi alanlar müstesna hicennat. Onlar cennet içerisindeler. Cennetler içerisinde zevkleniciler. Evet. Kül nefsin bir maqesebet rahine. Her can kazanmış olduğu amel karşılığında tutsaktır. Mizan kurulacaktır. Sevap günah tartılacaktır. Sevabı ağır gelenler kurtulacaktır. Bu sevap burada kazanılıyor. Dünya yemek, içmek, eğlenmek bakımından beş para etmez ama ahireti kazanmak bakımından misli yoktur. Değeri çoktur. Bu itibarla cennetten de kıymetlidir. Çünkü cennetin kazanıldığı yerdir. Boş geçirilecek zaman mıdır ya? allah Teala Kur'an gönderdi. Bu kadar ayetlerle, hadislerle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu kadar hadisler etti, ilham etti. Onları da o bildirdi. Cenneti, cehennemi, ahireti beyan etti. Şimdi varsa yoksa dünya denir mi ya? Herkes kazık çaksa, ölüm olmasa, kabir olmasa bu anlayışın bir manası olabilir. Bu düşüncenin bir sağlıklı yönü olabilir. Ama bu kadar insan gözümüzün önünde 60-70 arasında hasat mevsimi dökü, dökülen dökülene, even çadırlar sökülen sökülene, herkesin evi barkını bırakıp malını mülkünü bırakıp gidiyor ya. Bu kadar kısa bir hayat için ya. E bu gidenler nereye gidiyor? Yok oluyor, bitiyor, yitiyor, ot gibi bitiyor, yitiyor. Mantık mıdır bu? Yoktan yaradan yine dirilteceğim buyurur. Yok ben dirilmeyeceğim demekle insan ahiretten hesaptan nasıl kurtuluyor? Kurtulacağını sanıyorum. Ne olur aklımızı çalıştıralım ya. Allah bize akıl verdi, fikir verdi, göz verdi, kulak verdi. Yollarını gösterdi. <gülüyor> İki göz vermedik mi Allah buyuruyor. Bu kadar ayetleri cihan mı görmüyor musun? güneş görmüyor musun? Gökleri yerleri görmüyor musun? Bunun bir yaratıcısı var görmüyor musun ya? Bu senin benim idaremde değil. Amerikan Rusya'nın yönetiminde değil. Herkes aciz, kimsenin elinde bir şey yok. E bu gözlerle Allah'ın ayetlerini görüp Rabbini tanımıyor musun? Ve dil verdi, iki dudak verdi. Rabbim kötü Teala. Bak bu lisanla konuşuyoruz, anlaşıyoruz. O dudaklar ne işler görüyor ağzımızı, dişimizi kapatıyor. Ondan ne var artık onu bu tıpla uğraşanlar bunların çok inceliklerini biliyorlar, faydalarını, yararlarını daha çok biliyorlarsa yorlar ama. İnsan bunlardan ibret almalı. Ve hedeynav necideyn. Biz ona iki yolu da gösterdik. Hayır yolunu da, şer yolunu da. İyi tarafı da, kötü tarafı da. Cennete gidenleri de, cehenneme gidecekleri de. Hepsinin yolunu gösterdik. Mevla öyle, öyle buyuruyor. insan insan üzerine gerçekten uzun zamandan bir zaman geçti ki memlekül şey emmedi anılan Adı anılan tanınan bilinen bir şey değilydi 42 sene evvel benim ne adım vardı Ahmet Mahmut ne sanım vardı ne cismim vardı? Kimse benden haberdar değil idi. Sen de kaç sene evvel doğduysan ondan evvel yokdun. O kadar uzun zamanlar bak dünya binlerce senedir var. Sen yoktun. E bir binlerce sene evvel dünya da yoktu. Gökler de yoktu, yerler de yoktu. Ama Allah vardı hep. Celle Celaluhu. Onun yok olduğu zaman yok. İnna ne insan. İnsanı biz yarattık. Anlasana ki sen kendi isteğinle talebinle başvurarak dilekçe yazaraktan bir yerlere dünyaya gelmedin. Mevla var etmeyi murat etti. Vesbabını kalk etti. Ananla babanı birleştirdi cem etti. Karışık sudan. insanı yaratıldığı su. Değil mi? Anne babanın suyunun karışımından kaltasından, bir insanı yarattık, kalkettik. ettik. Aman nebteli, biz onu salı verelim, koy verelim. Yaptığı yanına kar kalsın, yesin içsin, yan gel yaksın. Sorulmasın, hesaba çekilmesin diye yaratmadık. İmtihan etmek için yarattık. Feccalina semi'an basira. Biz onu çok iyi gören, çok iyi işiden bir mahluk yaptık. Bu göz kulak emanet. Bak burada neler dinliyorsunuz? Emanete riad ediyorsunuz. Baltayı taşa vurup da körletmiyorsunuz, körletmiyorsunuz. Bu kulağı şimdi ne yaptınız? Allah'ın ayetlerini dinlemeye kullanıyorsunuz. İşte doğru yerdesiniz, doğru adrestesiniz, doğru iştesiniz. Yüzünüzü hak edecek meslektesiniz. Ne mutlu bana elhamdülillah. Neyi yapmışım da Kur'an dinleyerek ömrümü geçirmişim? Diyeceksiniz bunu, göreceksiniz bunları bu sözlerin hakikatini. İnna'de inna'ü biz ona yol gösterdi Allah bu. E Kur'an indiriyor, Peygamber gönderiyor, vaizler, hocalar gönderiyor, cana yolu gösteriyor. Ya insan hiç merak etmez mi ya ben nereye gidiyorum? Bu gidiş nereyedir? eder? ve nereye? Allah soruyor, kullarım nereye gidiyorsunuz? bu ne anne ve immin şeyin illa undena. Nedim bizi bıraktığınızda nereye gidiyorsunuz? Kimlerin kapısında medet bekliyorsunuz? Halbuki her şey bizim yanımızdadır. Yağmuru biz yağdırıyoruz. Dünya bir araya gelse bir damla su yaratamazlar. Biz yağmur yağdırmasak kurursunuz. Durursunuz. Rızıklarınızı biz veriyoruz. Topraktan daneleri, mahsulleri biz bitiriyoruz. Enva çeşit türlü türlü sebzeleri, meyveleri hazır hazır alıyorsunuz, yiyorsunuz. Çalışma imkanlarını biz veriyoruz. Para kazanma imkanlarını biz veriyoruz. Geçim imkanlarını biz temin ediyoruz. Sizi biz yaşatıyoruz. Sonra öldüreceğiz. Sonra dirilteceğiz. E siz bizi bıraktığınızda, Kur'an'ı bıraktığınızda, zikri bıraktığınızda nereye gidiyorsunuz? Yazık ediyorsunuz. Bak, فَمَّا <gülüyor> مَنْتَغَٰىٰ Kim ki azdı, haddini aştı, Allah ona yol gösterdi. اِنَّا <gülüyor> دِينَوْسِفِيلُ Hak bu, batıl bu, hayır bu, şer bu. Bu tarifin adresin Özü özeti ancak Hazreti Kur'an'da, onun tefsirinde, ondan bahsedenlerde, ondan vaaz edenlerde, onunla öğüt verenlerde işte onlar vasıtasıyla herkes yolunu görüyor, doğru yeri seçiyor. İmmâ şâkıran, şimdi artık ya hak yolu tutacak, hayrı arayacak, şükredecek, Rabbine hamd edecek, bu da neyle olur? Ya Rabbi şükür yer, yer yer yer Ya Rabbi şükür der, şükretmiş olur. Öyle değil. O dilin şükrüdür. Elin, ayağın, gözün, kulağın bütün uzuvların şükrü var. Namaz kılmadan şükrü olur mu? Ramazan'da oruç tutulan şükrü olur mu? Haç farz olup gitmeden mala şükrü olur mu? Seker farz olup vermeden efendim imkanların, bu kadar maddi imkanların şükrü hedea edilmiş olur mu? Kimi kandırıyorsun sen? Ya Rabbi şükür, yiyorsun, içiyorsun. Ya Rabbi şükür diyorsun, ben şükrettim zannediyorsun. Ve immâ kafura Ya da büyük kafir olacak. İşte insanlar. Ve ellezî galeqekûm ve Sizi yaratan ancak Allah'tır. Ama hepinizin yaratıcısı Halık'ı bir iken kiminiz mümin, kiminiz kafirdir. Bu ne iştir? Kamunun Halık'ı birdir. Neden bir kısmı kafirdir? Bu ne hikmet ne nesur'dır? Bilen gelsin bu meydana. Varsa bilen bana da anlasın. Ne kaderler ne takdirler. Allah'ımız ta ezelden kimin iradesini, kudretini, arzusunu, gücünü, isteğini, kendine verilen sermayesinin nereye neye yöne harcayacağını bildi. Şu saatte kimin bu ayetleri dinleme imkanına, sebebine başvuracağını, dinleme imkanına başvuracağını bildi. Kimin istekli olduğunu işte, salı akşamı olacak da, ayet hadis okunacaksa da, ben dinleyeceğim ta ona niyet etti de, Kendini hazırladı. Mevla bunu gördü. Bildi. Ta elden bildi bunu. Bilmez mi ya? Yaradan bilmeyecekti. Ben mi bileceğim? İşte ona yarattı bu imkanı. Ama sabahtan beri akşama şu dizi olacak da onu şeyden Şu film olacak da onu izleyeceğim. Kiminde derdi o. Kiminin kulağı ezan, e, efendim, ezanda ne zaman okunacak namaz kılacağım? Rabbime şükretmiş olacağım. Beş vakit namaz bu ya. Buluşuk şükür olur mu? Onun için ya şükredecek ya büyük kafir olacak. Mevla buyuruyor. Şükreden de normal şükredecek. Çok şükreden çok az var. Ama kafirlikte o büyük kafir olacak. Hiç Allah kitap tanımayacak, Kur'an sünnet Dünya Dünyayı kim azarsa, haddini aşarsa, Allah Teala'sın haddini aşmak deniyor. Had sınır demek. Allah Teala sınırlar koydu. Tilgah hududullah fe la ta'taduha. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın bunları aşmayın. İçki yasak. Kumar yasak. Zina yasak. Faiz yasak. Yalan yasak. Bak bu kadar sözler var. Konuş konuşabildiğin kadar. Ama yalan söz oldu mu? Orası sınır. Haram. Yasak. Sağ. İftira oldu mu? Yasak. Sınır. Bir Müslümanın ardından kötü söz, onu üzecek söz oldu mu? Gıybet. Sınır. Söz taşımak oldu mu oradan oraya, oradan oraya? Bu da konuşmak ama bu mubah konuşmaya girmez. Sınır. Bak bir konuşmanın ne kadar sınırları var. Göz. Kur'an'a bakmak cevap. Ana babanın yüzüne bakmak ibadet. Alim yüzüne bakmak ibadet. Allah'ın adlarına baksan tefekkür etse ibadet. Ama namaharama bakmaya gelmiyor. Sınır. Kulak. E sen bunu efendim bazı dinleme, nasihat dinleme, öğüt almak kullandın. Tamam. Kulak iş gördü. Göz, Gözünle efendim, evinin yolunu bulmaya kullandın. Göz, işini gördü. Tamam. Ama Evet şarkı, türkü, gıybet dedikodu, yalan, iftira, dinlemeye geldi mi? Sınır! Sınıra yaklaşma. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Haddi aşmayın ne demek? Yani sınır aşmayın demek. Aşmamak için de ne yapmak lazım? Tilke hududullahi fela tekrabu vah. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın bunlara yaklaşmayın. Çünkü çok yanaşırsan, İçine düşme tehlikesiyle karşılaşırsın. Korun etrafında koyun otaran çoban gibi. Bir koyun girerse koruya o da onun peşine derken enselenir. Sınırlar var. Haklar var. Haklar var. Hukuk var. allah Teala'nın koyduğu. Dünya öyle isteyen istediği gibi yaşayıp zevklenip eylemeyri değil. Dünya mükelleflerin İmtihan yurdudur. Kimisi kazanacak, Kimisi kaybedecek. Küllün <gülüyor> nazi yeğdû, Herkes çalışır çabalar, Her sabah bir gayretle kalkar, Yola çıkar, فَبَائِعُ النَّفْسَهُ فَمْعُتِكُهَا مُوبِكُهَا <gülüyor> Buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimi canını, Cennete satar, cehennemden azad ettirir. Kimi canını cehenneme satar, kendini helak eder. Cehenneme namzet eder. Herkes çabalıyor. Herkes bir gayret işlerindedir. Ama çalışmalar, çabalamalar farklı ve muhteliftir. Rabbimiz öyle buyuruyor. Estaizu billah. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنسى إن سعيكم لشتى فأما من أعطاوت صدق بالحسنا فسنيسره لليسراء وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسنا. فَشَانَ يَسْرٌ لِلْعُسْرَى فَمَا يُغْنِي عَنْهُم مَالُهُمْ إِذَا تَرَدَّوا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْهُدَى Sadaqallahü'l-Azim. Karanlığıyla dünyayı kaplayan geceye yemin olsun. O açılan parlayan güne gündüze yemin olsun. Erkeği dişi bir damla sudan yaradan Allah'a yemin olsun. Kulların bu kadar yeminler boşuna değil. Kullarım bu Kur'an şaka değil. Büyük kitap bu. Haberleri ciddiye alınmalı. Ayetleri ciddiye alınmalı. Okuyan dinleyen ciddiye olmalı. Büyük haberler var ya. Kulü ve nebevnü Bu çok büyük bir haberdir ama. Entüm anum Habibim şöyle onlara. Siz bu haberden yüz çeviriyorsunuz ama. Pahalıya patlayacak size. Çok acı çekeceksiniz. Hiç telafi edemeyeceksiniz. Yazık değil mi size ya? Bu haberden yüz çevrilir mi ya? Mevla ne haberler gönderdi? Sen bunu dinlemeyeceksin. Ya e bunu yine ne dinleyeceksin de? Sana ahiretten haber verecek. Rabbinin razı olduğu, razı olmadığı şeyler beyan edecek. Nerede bulacaksın bu malumatı? Hangi yazarın yazısında? Çizerin çizisinde? Hangi köşede, hangi bıçakta? Hangi dergde, hangi romanda? Kur'an'dan almayan, ilmi Kur'an'dan almayan, Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem, bu haberleri almayandan, ne ilim alacaksın sen? Onun için, hata etmeyelim. Bak, herkes çalışıyor, çabalıyor. Kimi doğru yapıyor, kimi yanlış yapıyor. Rabbim yemin ediyor. Bunları boşuna mı ediyor? Bilseniz Mevla buyuruyor hakikatleri anlasanız bu benim yeminlerim çok büyük yeminlerdir bunlar. allah Teala ufak şeylere yemin etmez. Hem yemin ettiği şeyler büyüktür hem yemin ettiği konular önemli konulardır. Kur'an-ı Kerim ciddi bir haber. Önemli bir haber. Buna inanmayan ne inanacak Ya? Allah'tan sonra, onun ayetlerinden sonra hangi söze, habere inanacaklar? Bu sözden sonra, buna inanmadıktan sonra neye inanacaklar? Yalanı yanlışı olmayan, dost doğru, hak ve dolu böyle bir habere inanmadıktan sonra daha inanılacak hiçbir şey kalmadı demektir. Onun için kulağımızı, gözümüzü dört açalım. Bize verilen emanetleri yerli yerinde kullanalım. Haddi sınırı aşmayalım. Hakkı hukuku çiğnemeyelim. Bak. Başımıza iş açmayalım. Kendimizi helak çukuruna yuvarlamayalım. Mevlana buyuruyor. Bu kadar şey yemin ediyorum ki sizin innesi a'yekum gerçekten sizin çalışmanız yaptığınız işler Leşetta. Elbette dağınık ve ihtilaflıdır. Kimi cenneti kazanmaya çalışıyor, kimi cehennemi kazanmaya çalışıyor. Şu saatler ve şu vakitler içerisinde bu zaman zarfında diyoruz işte. Zaman zarftır. Zaman zarftır. Bizim amellerimiz mazruftur. Bu itibarla e şu saatlerde, şu vakitlerde, şu nefeslerde niye çalışıyoruz? Neye hizmet ediyoruz ya? İnsan canını cehenneme atar mı? Atacak iş yapar mı ya? Kim ki zekatını verdi, fitresini verdi. Yetime dulamışkine yardım etti. Bak Allah vermeyi her şeyden önde tutuyor. Bu fakir, fakirlere yardım kadar bir yok. Haramlardan sakındı, günahlardan kaçındı. Benim Allah'ım var, beni Yaradan var. Gaz olmadığı işler yapmayayım diye. Tedbirli davrandı. Ve en güzel kelime olan kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe bunu tasdik etti doğruladı. Bunun manasına inandı. Allah'tan başka hiçbir lah yok. Ondan başka emir verecek yok, yasak verecek yok. Yani helal haram koyacak yok. Bu şekilde Allah'ın bütün hükümlerini tasdik kabul etti. Ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi hak Peygamber olduğunu, bütün haberlerinin doğru olduğuna iman etti. Ve bunu ikrar etti. En kolay yaşam yeri, en rahat yaşam yeri cennet. İşte biz onu kolayca o cennete doğru götüreceğiz. Ona imanı kolay getireceğiz. Namazı, abdesti, kuşçı, İslam'ın şartlarını yerine getirmeyi, zikretmeyi, şükretmeyi, Allah demeyi çok kolay getireceğiz. Ona bunlardan zek vereceğiz. Doğmak bilmeyi Bak farklı işleri söylüyorsun. O ne yapmıştı? Öbürü zekat, fitre, sadaka, hayır, hasene veriyor. Yoksullara, muhtaçlara. Bu ne yapıyor için? geliyor ediyor. Stop ediyor. Kısıyor, keçiyor. Üstten çıkıyor, alttan yalıyor. Şişeyi dışından yalıyor. Cimrilikten ne zekat veriyor ne sadaka veriyor. Ne hayır ne hasene veriyor. Bu cehil gibi. Yetimi kovuyor, tulu, tulu, miskini efendim mahrum ediyor. Ya Allah bu malları verdi bize bunlarda fakir Kur'an'ın hakkı var. Bunlar verilecek. Ama kim geder eder? Vestahına. Öbürü haramlardan sakınıyordu. Bu da hiç haram gözetmiyor. E, birisi ona vaazda saadetse benim karnım tok o laflara o vaazlara sen kendini anlat hoca işine bak işine diyor. Bilmiyor halbuki hoca işine bakıyor. Hocanın işi millete anlatmak ama o ne? Benim ihtiyacım yok. Tuzum kuru tıkırım yerinde. Ve en güzel sözü, kelime-i şehadeti cenneti tekzip ediyor, yalanlıyor. Bu hocaların Vatikan'dır, her şeyle cennet var, şöyle köşkler var, saraylar var, bilmem ne anlatıyorlar, hurafelerle bu millette kanıyor. Ondan sonra böylece o en güzel cenneti o kelimeyi i şehadeti, o imanı yalanlıyor. Fesennüyesi ruhu en çetin yer, en zor yaşam yeri olan o cehenneme biz onu kolayca götüreceğiz. Artık cehenneme götürecek itikatsızlıklar, imansızlıklar, kitapsızlıklar, namussuzluklar, efendim bütün haramlar ona ne olacak? Kolay gelecek, zevk verecek, doymak bilmeyecek günahlara ne kadar zengin olsa cehennemin dibine yuvarlandığı zaman 70 bin senede gibi bulunuyor. Cehennemin dibine giden 70 bin sene gidiyor. 70 sene değil yahu. 70 bin sene inen çok süratle indiği halde o kadar uçurumdan aşağı dibine 70 bin senede varılıyor. Böyle bir yer dünyada var mı böyle bir acaba? Dünyada yetmiş bir sene gidilecek çukur var mı? Atılacak kuyu var mı? Yuvarlandığı zaman malı onu kurtaramaz Allah buyuruyor. Hütbesi onu kurtaramaz. Makam mevküsü onu kurtaramaz. Çoluk çocuğu onu kurtaramaz. Kurtaramaz. Ebu Cehil'leri kurtaracak mı? Ebu Lebleri, Velid İbn-i O Kaşerlem Şafirleri o Melunleri kurtaramaz. Bugün aynı yoldan gidenleri de kurtaramaz ebul Leheb ne oldu Resulullah Efendimiz amcası oldu halde. Kebbet dedi abi Leheb mi tebbe. Bu Leheb iki eli kurusun. Cümlesi topla ne alakası? Zaten helak oldu. Ma <gülüyor> akhin a'n malu ve ma Ne malı ne kazandığı çoluğu çocuğu ondan azabı savuşturamadı. Onu umduğuna kavuşturamadı. Seyyasulani aron la tele. Yakında evlâ ateşe girecek. Şimdi kabir aleminde ateşteler ama e ee, çıkıldığında esas cehennem ateşiyle karşılaşacak. Allah Teala herkesin ne yaptığını görüyor. hem hammaletil hatap. O karısı Mücemil adına karısı. Odunları yüklenmiş. Soylu abi aileden olduğu halde Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e çok düşman olduğundan bir de çok cimri cimri olduğundan da adam da tutup yaptıramıyor. E, onun için odunları kendirde dikenleri Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in geçeceği yollara dikenleri serpiyor. Efendimiz'in ayaklarına bassın da mübarek ayakları kanasın diye insanlara Kur'an-ı İslam'ı anlatamasın diye o karısı var ya Allah'a buyuruyor. Sıkıca dokunmuş o ip, ipler boynunda böyle e, odun küfesi sırtında, cehennemin dibinde öyle yanacak ateşe, ateşi boylayacak Mevla buyuruyor. Kadının erkeğin ne yaptığını görüyor. İslam'a hizmet edeni de İslam'ı Engelleyeni de görüyor. Evet. Allah Teala kimin ne gayret ettiğini görüyor. İnne Rabbe gelebil sal. Rabbim gözetim yerinde bulunuyor. Mevla mekandan münezzeh. İnne Allahe kâne aleyküm rakibi. Allah sizin üzerinize daima gözcü bulunmuştur. mı gözetiyor. Kim ne çalışıyor? Ne yapıyor? Bak ne malı ne çocuğu kurtaramaz Allah buyuruyor. Hidayet yolunu göstermek bize aittir. Onun kitaplar indirdik. Şimdi muhatap olduğumuz, mükellef bulunduğumuz kitap Hazreti Kur'an. Diğer kitaplarla mükellef değiliz. Onların hükmü geçersiz oldu. Kur'an'la amel eden hepsiyle amel etmiş sayıldı. Bitti, tamam. Onun için iddia et, kullarımızı iddia ettiğim, üstlendiğimiz için <gülüyor> yolu doğrultmak Allah'a aittir. O doğru yolu göstermek ve beyan etmek Allah'a aittir. Bunu ancak Allah yapabilir. Allah'tan başkası doğruyu bilmez ki bildirsin. Ancak Allah bilir. O i̇şte o bildiriyor. Kur'an onun bildirisidir. İşte bu Kur'an insanlara duyurudur. Bildiridir. Bununla uyarılsınlar. Bununla etkilensinler, korkutulsunlar. Bana, beni Kur'an'la korkutma, cehennem var, ölüm var, kabir var, hoca bana anlatma demesinler. Anlat, anlat, bizi uyar, bizi korkut desinler. İşte ondan dolayı, Hz. Ömer radıyallahu anh, Kâbül Ahbar Hazretleri'ne ne derdi? Ey Kâb, bizi biraz korkut. Sende çok malumat var. Cehennemin hallerinden, ahiretin dehşetlerinden, kabir aleminden, anlat da biraz, keyfimiz kaçsın, moralimiz bozulsun. Hz. Ömer böyle derken, sen de ne diyorsun? Anlatma, anlatma, keyfimi kaçırma. Bana ölümden, kabirden, mahşerden bahsetme. Hele hoca, sen de tabutu mabutu, o yeşil örtüyü bana gösterme. İşte insanlara duyuru. Bilsinler, anlasınlar ki Allah bir tek ilahtır. Rabbimiz O'dur, dönüşecek O'nadır. Akıllarını vehimlerinin karışıklığından kurtaranlar, halis akıla sahip olanlar öğütlensinler, doğru yola gelsinler, Kur'an'ın beyanları ile düşünüp amel etsinler, gereğine göre hareket etsinler. Evla böyle buyuruyor. Onun için herkesin yaptığı bir değil, herkesin çalışması, çabalaması bir değil, herkesin kazanacağı yer bir değil, gideceği yer bir değil. Mevla bunların farklılığını bize fark ettiriyor. Ve innelena yine şüphesiz ki ancak bize aittir Lel vel ahirette bizim dünyada bizim öyleyse iki cihan saadetini arayanlar bizim yolumuzu terk etmesinler bizim vaazlarımızı dinlesinler Allah buyuruyor Kur'an bizim vaazımızdır Vazeden ancak Allah'tır Celle Cellehu. kimsenin vaze etme etkisi yoktur, hitap etme etkisi yoktur. Ancak onun kitaplarının duyurma görevi vardır. Şefen Mehmet bak başından beri ne konuşacağımdan da haberim yoktu yani. Öyle geldim hasta geldim 340 açıkmış şekerim. Neden de çıkmış bilmiyorum pişede de yemedim içmedim. Kendi kendine çıkar iner. ...kendi kendine çıkmaz inmez... ...Memla'nın... ...muradı üzere... ...yükselir, düşer... ...damarımı... ...ben yönetemiyorum... ...kanımdaki şekerin yükseldiğine çıktığını ben idare edemiyorum... ...tansiyonunu sen idare edemiyorsun... ...beynimiz onun elinde... ...damar bir fıkta atıyor... ...konuşan diller konuşmaz oluyor... ...bülbül gibi eten insan... ...lal oluyor, kalıyor... O hareketli, sportif insan felç oluyor, kalıyor. Kibretmemek lazım, gurur etmemek lazım, Allah demek lazım. Biz aciz mahluklarız, biz zayıf kullarız. Bir anda dilimiz tutulur, bir anda beynimiz sof eder, bilgisayar gibi. Çöktü, ne olacak? Bütün içindekler gitti, ne olacak şimdi? Ya. Yine bilgisayarın bir yedeği medeyi yedeklemesi, bilmem nesi, flash disk gibi şeyler bir şeyler. Alıyorlar, ediyorlar, bir koruma sistemleri çıkarmışlar. E bu insanın bir anda ya, adam kendini tanımaz hale geliyor, gelenin tanımaz hale geliyor, konuşan dilleri konuşamaz hale geliyor ya. Bir anda canlı insan ölüyor, küçük gibi böyle yatıyor. Ne kolunu kıpırtata biliyor, ne kafasını kıpırtata biliyor. E şimdi, bu insan acizliğini bilmeyip de Allah'a kafa tutulur mu ya, benim Kur'an'a, dine, iman ihtiyacım yok denilir mi ya? İşte kim azarsa, hadde aşarsa, Allah'ın koyduğu sınırları geçerse, ben hat hudud, hak hukuk tanımam, sınır tanımam derse, bunlar kötü şeyler. Dünya hayatını tercih ederse, ya allah Teala'nın bizlere yüklediği hükümdülükler var, yönettiği emirler ve yasaklar var, bunlar ilim istiyor. Bak bilgi istiyor, biz de tabii her şeyi her dakika her yerde anlatamıyoruz, vakitlerde buna yetiremiyoruz, yetiştiremiyoruz ki. Okuyacaksın, yani evlenmeyi biliyorsun, çocuk doğurmayı biliyorsun, ondan sonra benim bu karımın bende ne hakkı var, benim onda ne hakkım var, bu çocuğun bende ne hakkı var, bunlar ahirette sorulacak, bütün hak var, sahiplerine efendim, tevdi edecek, teslim edilecek, وَمَا الْمَالُ وَالْاَهْلُونَ اِلَّا وَد۪يَعَتٌ فَلَا بُدَّ يَوْمَنْ اَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ Mal evlat, bütün verilenler bize emanet, bunlar mutlaka iade edilecek. Öyle ya, bunlar sorulacak. Sınır tanımıyor, hak tanımıyor, hukuk tanımıyor, helal tanımıyor, harap tanımıyor. Böyle olur mu ya? Ormandaki gibi yaşanır mı ya hayvanlar gibi yaşanır mı ya? sen insansın sen. Allah Teala'ya sen bütün alemleri sana hizmetçi kılmış ya. Gücü yeri emrine vermiş, güneşi, ay, yıldızları getirken de emre vermiş, bulutları, rüzgarları emrine vermiş. Senin için yaratıyor ya. Vesahharalekum ma'a's-semaavaati ve ma'a'l-ard. Bütün göklerdeki yerlerdeki ne varsa hepsini sizin için emre amade kıldım evla. Nimetini anlatıyor bize ya. E şimdi tabii ki bizden yine bizim kârımız için, kendisi kardan zarardan münezzeh Yine bizim dünya hayatında da cennette yaşar gibi yaşayabilmemiz için, ahirette de sonsuz şahadeti kazanabilmemiz için bize bir din gönderdi. Hatler, hüdütler tayin etti. Haklar, hukuklar tespit etti. Böyle sınırsız, efendim sorumsuz yaşanır mı? Ben istediğimi yaparım. Efendim bana kimse karışamaz, bana kimse bir şey soramaz. Denilir mi ya? E denilir ama sonra da nane yenilir. Mevla adama sorar. Bu Hakların unutmayalım. İnneline nefsi galee ki Kendi canının sende hakkı var diyor. Ve intihar etsen haramdır bak cehennem atarım seni diyor. Canına iyi bak diyor. Bir insan aç kalsa, yemek içmeye ölçe, intihar etse veya duyularını, uzuvlarını kaybedecek hale gelirse bu haramdır, günahkardır ve cehennemliktir. Cehennemin olduğunu dur bu ya. Allah'a emanetler vermiş, sana ye, ye diyor, istiyor öyle olur mu? Canının sende hakkı var. Uyuyacaksın ondan sonra ben. E uyumuyorsun, etmiyorsun, kendine bakmıyorsun, kendi hasta ediyorsun bilmem ne. Sana yasak deniyor efendim, şunu yeme deniyor sen. Doktor denemiyorsun, olur mu? Öyle, hikmete. Biz lokmana hikmet verdik, Mevla buyuruyor, Efendim Hazretleri doktorluk derdi, dokt bunlara doktorlara Allah hikmeti öğretmiştir derdi. Yeter ki güvenilir insanları bulasın, onların dediğini tutarsa. Öyle şey olur mu? Canının sende hakkı var. Velizevcik-i hakkı, eşinin, karının sende hakkı var. Kocanın sende hakkı var. Karı koca, dünyada birbirinden istifade ederler, geçinirler, giderler. Ama ahirette, birbirlerinden hak var ararlar. Kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından, kocasından, efendim, ayrılacağı gün var, kaçacağı gün var. Öyle öyle buyuruyor. Estaizu billah. فإذا جاءت الصحة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه di O kıyamet o kulakları eden ürküye sahip o kıyamet kopması var ya onun vakti geldiği zaman işte o gün kişi kardeşinden kaçacak annesinden kaçacak babasından kaçacak misahini karısından kaçacak niye Hak var, hukuk var. Efendim hanım şimdi e, beni görürse dünyada canım cicim hanım canım bitti Cicim ayları geçti. Şimdi burada herkes can pazarı. Mizan kurulmuş. Amel defterleri uçuşuyor. Sağdan mı düşecek soldan mı düşecek? Ya da sırtının altı arkasından mı verilecek? Can boğaza dayanmış korkudan. Sonum cennet mi olacak, cehennem mi olacak? Göz gölü göre, göre ateşe atılırsa adam buna nasıl dayanacak? Ölüm de yok. Bayılmak da yok. Şey ki bu, efendim, narkoz versinlerine, çeşim doğrasalar anlamayasın. Canlı canlı, diri diri hissederek yanmak. Ne demek bu? Dünyada yanan bile bir zaman içerisinde yangının teşhiriyle hiçlerini kaybettiğinden acıyı bile duymaz hale geliyor. Burada artık imanlı öldüğü sene kadar günah olsa da tabii yanıp çıkacak. Yedi bin sene kadar cehennemde yanıp çıkacak Müslümanlar var. Ondan sonra cehennem tamamen kafirlere kalacak ama yedi bin sene dayanılacak bir süre midir? Yedi sene ateşe dayanılır mı? Yedi dakika dayan gel deneyelim. Yedi dakika bu olacak iş midir? Bir fırına atalım, çekelim. Yakmayalım canım, tüyleri tüzülenecek kadar böyle. O e, ekmekleri sürüp çekerler, böyle bir çekişleri vardı, fırıncadan hızlı böyle bir hareketleri falan. Öyle deneyelim istersen. Kimse tüylerin tüzülenecek kadar yanmaya bile gözüne kestiremiyor. E bu günahları nasıl gözümüze kestiriyoruz? Bu kolay iş midir? Bak, karın beni görürse hakkını ister. Ya, anam beni görürse hakkını arar. Ya, orada ne olacak? Şimdi, sevap geçer. Dünyada para geçer. Orada sevap geçer. E, benim sevabım bana yetmiyor. Bir de o, onun hakkını ödeyeyim dersem hep benimki açık çıkacak. Burada bu hesabı kapatma imkanı yok dünyada. Onu ödersen, on sonra çalışırını kazansın. Kendi açığını kapatırsın. Orada bunu kapatabilir misin? Neyle kapatacaksın? Namaz kılayım desen izin vermezler. Kılsan bile sevap vermezler. Günahlar neyle kefaret olacak orada? Dünyada namaz kılıyorsun ne kadar günahlar dökülüyor. İnşallah haftaya anlatırım. Bu hafta anlatacak çok vaktim kalmadı, Halimde kalmadı diyelim. O beş vakit namazdan nasıl günahlar dökülüyor? Nasıl sevaplar yazılıyor mesela? Bu kadar müjdeler var. E sen şimdi orada namaz kılıp da günahını eritemesin ki? Or orada oruç tutamazsın ki? Orada la ilahe illallah diyemezsin desen de bir kere demezsin. istifade edemezsin. Çünkü darı teklif bitti dünya idi mükellef olma yeri, Amele karşılık verilecek yer, karşılık hak eden yer, efendim, dünya idi, orada bitti. Ahiret dar ul ceza, karşılık görülecek yer, verilecek yer değil. Yani sevap verilecek yer değil, karşılık görülecek yer. Bunlar farklı şeyler. Onun için, bak eşinden kaçacak ve beni oğullarından bir insan oğlu, ne kadar değer verdiği çocuklarından. Kızı yok. Onun için nefsinin sende hakkı var. Karının sende hakkı var. E şimdi, bu insanlar birbirine ne zulümler yapıyor, karı kocalardan birbirine ne haksızlıklar yapanlar duyuyoruz oluyor. Ondan sonra, yarın ahirette bu fatura çok pahalıya çıkacak. Açık. Ne sorular soruluyor, ne... İşte, e bu sefer hocam de işte, benim hanımım üzerinde haklarım nedir? Hanımım benim üzerinde hakları nedir? E bunları Muhammed Mustafa'a haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beyan etmedik bir şey bırakmadı. allah Teala da Kur'an'da eksik bir şey bırakmadı. Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tefsir eden hadisleri e, beyan ederken hiçbir şeyi e, temas etmeden, hiçbir konuya değinmeden bırakmadı. Yarın ahirette biz bir şeyden sorulacağız da Resulullah onu haber vermemiş bir tane konu yoktur. Çünkü onu bize Allah-u Teala gönderdi ki bu haberleri bize duyursun diye. E dolayısıyla sen şimdi habersiz gittin ahirete sana bir şey soruldu. E ya Rabbi ben hiç böyle bir şey bilmiyordum. Dersen olur mu? O Resulullah'ın görevi yerini bulmuş olur mu? Tebliğ görevi nerede kaldı o zaman? O yaptı vazifesini ama sen okumuyorsun, dinlemiyorsun. E Allah Resulü ne yaptı sana? Hocalar vaazden ne yapsın sana? Bunların hepsinin hakkı var. Veli cariki aleyki hakka, komşunun sende hakkı var. Veli dayfiki aleyki hakka, misafirinin sende hakkı var. E Bunlar hepsi beyan edilmiş. Özellikle karı koca hakları hususunda ben birkaç sene evvel Yalova'da bir gün sohbeti yaptım. Ama kafadan konuşmadım. Önüme ki de bağıştım. Ve ulemanın beyanlarıyla zannediyorsan tembihul gafilin isimine Ebu'l-Lehsemerkendi Hazretlerimizin eserinden o bölümde varit olan ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri okuyup manalandırarak kadının kocası üzerinde, kocanın karısı üzerinde bulunan, hanım üzerinde bulunan haklarını beyan ettim. Epey bir konuşma ben şimdi bunların hepsini tek tek konuşamam. Bunlar dinlenecek. Ya evlisiniz ya evleneceksiniz. E sen şimdi evlenmeden evvel veya artık nece evlenmişsin, iş işten geçmiş değil, geriye yönelik daha hak birbirinden helallık alınabilir, ahirette bu işler zor olur. Burada işi düzeltmek kolay olur, köylülü almak kolay olur, helallık almak kolay olur, ama iş zora girdi mi zor oyunu bozar, mahşerde karı koca birbirine efendim ee, hak aramaya kalkarsa cennete girmek güç olur. Zor olur. Çünkü haklar ödenmeden hayvanların hakkı bile ödenecek. Değil insanların, karının, kocanın hayvanların hakkı bile ödenmeden cennete girilemez. Onun için şimdi yerindeyiz. Dünyadayız. Bu haklar, hukukları tanıyalım, bu sınırları aşmayalım. Bak kim azdı, haddini aştı, dünyayı tercih etti, ahiret hesap etmediyse fe innel cehîmehiyel mevâh otu düştürülmüş şiddetli ateş, onun sığınağı ve barınağı ancak orası olacak. Düşünsene ki, insanlar ateşten kaçıyor, bu ateşe sokulacak. Yani onu öyle bir hale getirecekler ki, zebaniler öyle onu cehennemin azabına doğru sürecekler ve itecekler ki, ateşe sokulacak. Ateş onun anası olacak. فَاُمُّهُ حَاَلِيَ وَاَمَّا مَنْ خَفَّدْ مَوَازِينُ Sevabı günah tartıldığında, Günahları ağır gelip cevapları hafif gelenin fe ummuhu haviye. Anası, anası diyor bak ana koynuna nasıl sokuluyorsun, ana kucağına nasıl sokuluyor bir çocuk. İşte onun da anası haviye olacak. Ve ma edrake mahiye. Nedir orası sana bildiren nedir? Ne orun hamiye. Ben senin Rabbin Allah, Kur'an indirdim bildiriyorum. Bütün kullarım duymadık demesinler. İşte bak mizan kuracağım, cevap günah tartacağım Allah buyuruyor. Kimsenin hakkını kimsede bırakmayacağım. Onun anası, anasının koynu gibi, kucağı gibi sokulacağı barınağı mevası ne olacak? Kızmış ateş. Öyle kızmış ki 3 bin sene tutuşturulmuş öyle. Kapkaranlık, simzifiri halde böyle son artık kor haline almış böyle bekliyor. Tam pişirecek seviyede ya. Yani. Bırakır mı bir şey ya? Ne et bırakır ne kemik bırakır bir şey bırakmaz. Öyle bir yer buraya girmek göze alınacak bir şey midir ya? Haddimizi bilelim, sınırları gözetelim, haklara riayet edelim, şu dersleri dinleyelim, insanları efendim uyaralım, duyuralım, onlar da duysunlar ya, onlar da gidecek bir gidecek, ben mi gideceğim mahsere ya? Hepimiz ahirete çıkacağız. Ölüp dirileceğiz ya. Bundan istisna olan yok. İstesnası, müstesnası yok bunun. Eee? E biraz da onların da morali bozulsun canım. Ne yapalım şimdi? Bunları konuşalım. Biraz ciddi olalım. Kendimizle ilgili konularla ilgilenelim. Vatanımıza ilgili konularla ilgilenelim. Memleketimizle ilgili konularla ilgilenelim. Müslümanların derdiyle dertlenelim. Böyle ne ya? Yinek yat aşağıya. Filmler, diziler olacak iş mi bu? Sabaha çıktığında uyandığında Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz. Haşo o Lübnan'da yine geçen 10 kişi öldürdü. Filistin durmuyor. Devamlı kan akıyor. E Irak? Allah Allah Allah Allah Allah. Yüz binler oldu ya 4 senedir. Yüz binler, milyonlar. Bunlar can değil mi ya bunlar? Müslüman kardeşlerimiz. Kürtmenler orada öyle zulüm altındalar. Kürtmen kardeşlerimiz Kerkük'te, efendim, Şair Irak'taki o havalide. Onlar öyle zulüm altında göçe zorlanıyorlar. Bu kadar Müslümanlar mağdur durumda. Efendim, vatanımız! Burada, dün daha efendim canlı bomba olmuş patlatıyor kendisi karakola saldırdı. Yedi tane askerimiz şehit oldu Allah'a rahmet eylesin, kabirleri nur eylesin, derecelerini hali eylesin. Vatan evlatları, gencecik, yavrular, fidanlar, ne fidanlar kopuyor ya, ne ocaklara ateş düşüyor, ne analar ağlıyor bak, yedi tane yavrumuz şehit oldu orada. Bu vatan bölünmesin diye, bayrak inmesin, ezan suçmasın diye, işgale, işgal altına alınmasın diye, onlar da orada can verdiler. Askerlerimiz, e şimdi bütün bunların Birbirimizde hakkımız var, hukukumuz var ya. O orada gidip de nöbet beklemesi, vatanı beklemesi, sen burada rahat konuşamayacaksın, namaz kılamayacaksın, namusunu koruyamayacaksın. Yarın orada dükkanda iş yapamayacaksın, para kazanamayacaksın, çoluk çocuğunu yedirip içiremeyeceksin. Yani sen şimdi e ona Fatih okumayacak mısın, bir kelime-i şehadet gidir vuruluna hediye etmeyecek misin, o haberden etkilenmeyecek misin, üzülmeyecek misin ya? Yani sen şimdi hiç ne hak var ne hukuk var, ee, öyle. Bu kadar sorunsuzluk olur ya? Bunların hepsi bizden sorulacak. 13'ün insanlar Müslümanlar rastgele yaşamayacak, yan gelip yapmayacak. Sorumluluğunu bilecek, dinleyecek, uyanık olacak, şuurlu olacak. Hem dinini, hem dünyasını mamur edecek. Hem dünya vatanını, yurdunu görecek, hem ahiret yurdunu kazanacak, yerini cennet yapacak. Ateşe yatak sermeyecek ya. Yatağı organını ateşe sermeyecek. Onun için ne yapalım? Biz dertliyiz. Derdimizi de yansıtmak durumundayız yani. Paylaşmak durumundayız. Bu mükellefiyetler sadece benim değil, senin de boynunda. Sen de bunu kulağımdan boynum arasında değil, Adem babamız emaneti yüklendi, aldı geldi. Cennetten indi dünyaya. E bizim de dünyaya gelmemize sebep oldu. Allah Teala böyle murad etti. Şimdi biz bu emanetleri yüklendik. E. efendim ya bu deveyi güdersin ya cehenneme gidersin yani ya bu sorumluluklarını bilirsin yerine getirirsin işte ya da ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin karşılığı ya bu sorumluluklarını yerine getirirsin ya cehennemi boylarsın bunun başka bir anlatım tarzı yok onun için ben duymuyorum dinlemiyorum böyle şeylere hiç sorumluluk desteme almıyorum moralini bozacak işlere girmiyorum demekle de Kurtulacağını sanma, dirilmeyeceğini sanma, kabirde mahşere evendi maşere çıkmayacağını, kabirde unutulacağını, çürümüş, dağılmış, ufak olmuş kemikler halinde bulunmayacağını sanma. Küllerin da Allah küllerinden seni yaratacak olduğunu haber veriyor. Onun için, madem bu dünyaya geldik, şimdi sorumluluğunu bileceğiz. Ben Rabbi, ben Rabbimin huzuruna çıkacağım, Onun yüce makamında. Hesaba çekileceğim. İşte bundan korkarsa ve nefs-i anleva canını kötü arzulardan engellerse iyi arzulardan engelleme alırım yok. Canın kavun istedi. Al ya. Helal olsun. Ama Ramazan günü oruç tutacak saatte yeme yani. O zaman haram olur. E, canın efendim evlenmek istedi. E, efendim e, kadının erkeğe erkeğin kadına bir meyli var. Canın istiyor. İstifade etmek istiyorsun. Cinsi münasebet kurmak için Tamam. Allah evlenmeyi helal etti. e Akit, akdi helal etti, evliliği mubah etti, tamam istifade et. Kötü arzu değilse nefsini engelleme ama e, zinaya gitmek isterse nefsini engelleyeceksin. Ondan sonra, e bir şeyler içmek istedi, iç hayranlar, limonatalar, meşrulatlar, meydasular, iç iç iç iç iç ama. E şarap içme, zehir zekum içme ya. E kötü arzuladıysa onu men edeceksin. Kim Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğinden korkarsa işte o nefsini kötülükten meneder. Bunun getirisi olur. Evet tabi. Ticaret istedi, kazanmak istedi, harcamak istedi. E, tamam. Ama faize bulaşma, yalan konuşma, rüşvet alma. Nefsinin kötü arzusunu engelleyeceğiz. Yoksa canının istediğini engelleyeceksin demek değil. O tasavvufta nefsini engellemek. Tasavvufun e, efendim ayrı manevi makamlar Allah'a yakınlık makamları başka. Onlar bazı meşru isteklerini de mubahları da men edebilirler. Ama biz burada insanı cennete götürecek... Şartlardan bahsederken onu konu etmemiz uygun olmaz. Biz ne diyoruz? Kötü arzudan engelleyecek. İslam'a uymayan, sınır tanımayan arzularını engellerce. Feinnel cennete hiyel mevva İşte onun sığınağı, barınağı, yeri, yurdu, vatanı asli ikametgahı, hiç ayrılmayacağı yurdu ancak cennet olacak. İşte bu cennete göz dikmeli. Buraya gitmeye heves etmeli. Cennet vatanımızı da müdafaa ve muhafaza için Gayret etmeli. Ahiret durduğumuzda cennet olması için gayret etmeli. Bunu söylüyoruz. Yanlış mı söylüyoruz? Zararlı bir şey mi konuşuyoruz? Doğruyu anlatıyoruz. Sizi söylüyoruz Allah için. E dertlerimizi paylaşıyoruz. Sizin derdinizle de dertleniyoruz. Bu itibarla size tavsiye edeceğim tabii bugün karı koca hakları İslam'da karı koca hakları ile ilgili Ahadlerle hadislerle yaptığımız sohbet, CD'si var, VCD'si var, kaseti var. Esir, arabalarda dinlemek için CD yok diye bazı kardeşlerimiz soruyorlar, çok üzülüyorlardı. Onu CD'sini de yapmışlar, VCD'sin de yapmışlar. İsteyen yani efendim görüntü artık görüntüliş yok da ee, ne diyorsunuz? Ben onların tam anlamıyorum o tabirlerden hangisi hangisidir? Onda tam karıştırıyorum biraz. Ama istersen arabanda dinle, evinde ocağında dinle, kaset halinde olsun diğer CD, VCD şeklinde dinlemek lazım. Özellikle eşler bu zamanda hakikaten boşanmalar haddini aşmış gidiyor, insanlar hiç mutlu olmuyor, karı koca birbirinin hakkını, hukukunu bilmiyor, riayet etmiyor, riayet etmiyor, riayet etmiyor zaten, bilmiyor. O ona benim hakkım budur, o ona dese, o diyor ki, yak be seninle öyle hakkın diyor. Hak veren Allah'tır. <Sessizlik> Madem nefsinin hakkı var, eşinin hakkı var, bir şahidinin hakkı var, komşunun hakkı var, o zaman her hak sahibine hakkını ver buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E hak sahibine hakkını vermek için evvele hakkının ne olduğunu da e, bilmek lazım. Hakkı olmayanı da isterse dur bakalım Allah da Resulü sana bu hakkı vermemiş de diyebilmek lazım. Bunun için de ilim lazım. E ben şimdi orada konuştuklarımı şu anda konuşamayabilirim. O kitapta ölümde yok o konudan konum değil. Ama bu hakları güzel bilmek lazım. Onun için bu sohbet tavsiye ediyorum. Kadın erkek herkes bunu alsınlar, dinlesinler, dinlesinler. Hele yeni evleneceklere, Eski evlenmişler de ben elli senelik evliyim zaten. Ne, çanaklar kırık mesutlar döptüksü artık bunun telafisi yok. Temesinler. Herkes hakkını hukukunu bildikten sonra birbirinden helalleşmek dünyada mümkündür. Ben haklarımı ettim Sen haklarımı çiğnemişsin ama. Benim bildiğim bilmediğim neler varmış ama. Ben şimdi bundan sonra rahat edelim. Bugün ökeberkini helal edelim falan. Bu şekilde de olabilir. Yani hesabı burada görelim, ahirete hesap bırakmadan, kazanamazları kılalım, kaza borçları, efendim, oruçları tutalım, e, zekattan, fitreden varsa borçlar, onları ödeyelim. Yani biz ahiret yolcusuyuz, yakında karımızdan, kocamızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan ayrılacağız, mahşerde birbirini gördüm, gördük mü kaçışmaya başlayacağız, çok zor günler bizi bekliyor, tehlikeli geçitler önümüze kurulmuş. Onun için defteri bir toparlayıp şu hesabı bir tamamlayıp Allah'ımızın huzuruna iman selametiyle sevaplarımız günahlarımıza ağır basacak şekilde çıkmaya çalışalım diyoruz. Ve böylece sizleri Rabbime emanet ederken dün şehit olan yedi şehit askerimiz ve bundan evvel bu vatanın korunması din için, iman için, vatan için, bayrak ve namusların korunması için ruhlarını teslim etmiş olan bu uğurda can vermiş olan tüm şehitlerimizin ruhları için birer Fatiha okumanızı rica ederek sizleri Allah'ıma emanet ediyorum. El Fatiha. İyi cuma